Ama bir e, sebep olma meselesi var. bir i̇şte köprü olma meselesi var. Siz ona köprü olun. İnşallah yani çok önemsiyoruz bunu. Çok mühim. Kosova'ya da evvelce bir kere Kosova'ya gidebildim. Daha iyi talkanlara gidemedim yani. Bu sefer gelir derdi. Şimdi e, tabii bir şuurlar var gençlerde. Kırkastlar. Kuranın kendi gençleri bilir. Yani şimdi biz Türkiye'den gelenler e, demeyim ama... Ya bundan da bazısı orada onu yani bulamaz. Nasibi bundan dur. O ayrı bir şey. Çoğu büyük okuduğun yerde üniversite seviyesinden bir gidiyor. orada bir gibi teşkilatlara rastlıyor. askıyor. O vesileyle gençleşiyor oluyor. Burada yani buranın Makedonya Üniversitesi'nde mi okudu? Genelde evet. evet. hocam evet. evet. evet. hem bizim özel Türkiye'nin olduğu bir Balkan üniversitesi var. UZMOT üniversitesi. Evet. Ama e 2005 yılında 2006 yılında, 2006 yılında, 2006 yılında evet. Evet. Evet. Ee, planında rektör başkanı zaten şey durdu. Biz de bu üniversite o dönem 25 27 katkı. Odan sadece montajı. Ondan Hem hem hem fizik Bu far oluyor. Ne oluyor? tabii ben, ben... O şeyde, başlıyor, evet, İstanbul'da şeyler, İsmail'a orada başka peteğimiz İstanbul'a dört gün. Bir kere ben geldim orada gece, bir gençler toplanam, aynı sene çok sene var tam bildiğin fazla. Ne arzu var? Muhteşem. Dinamatik çok. Şimdi ben şeyini de uzmanlık Peki ben de uzman bahsediyor muyum? Evet evet biliyordum. Ben eski müstürler. Yani oy mantıpten ilk yetişenler, Hepim Ben Hazretleri'nin Cuma evet. hükübeleriyle e, şu inşaat oldukları söylüyordular. Çok önemli yani bir maya maya, maya çalmak gibi. <gülüyor> İstediğin kadar süt olsun, bir şey olsun. Maya olmadı, ne sütten ne hoş olalım, Maya. El üstünde bir Maya var. Yani silsireyle bir zincirle bir senet diyorlar, isnaf diyorlar. Yani ben şu zattan aldım, o yani el el almak yıla, ne diyorsan da itiyaz Ama mutlaka böyle hiç sapsız tabiriyle yani e, bağlantısız, irtibatsız, rabatasız diyelim insanlar da verim olmuyor. Evet. Ve bunların aşlaması tutmuyor. Ve mesela bunların mahsuller, ürünleri de lezzetli olmuyor. Yani yenmiyor. Mutlaka bir aşlama olacak ki <Gülüyor> o şey, yabane olmasın ki. Yabanci insan kurtaran bu yerel olur. İslam yerel olur. Evet. <gülüyor> Onun için biz Cizre e, tabii en büyük cami, en büyük bir itikadının e, tavsiyesine önem veriyoruz. Yani bu hususta işte nasıl yardımcı olabilir bilmiyoruz. Artık bu internetten bize çok kolaylaştırdı. Biz eskiden ulaşamıyorduk kimseye. Şimdi bir de televizyon işte uğraşıyoruz. Açılırsa oradan dersler yapacağım çünkü cemaat. Sohbete gelince onları zapt etmek e, sahibiyle, işte güldürmek, düşündürmek falan e, konulara tam gelebiliyoruz. Biraz güncele kayıyor bazı bunlar. Şimdi bir temizyon olursa dedim hani bir ders. Mesela bir e, akait dersi, İlmi dersi sıralı takip edemedik. İlmi Kelam'ın bütün konularını. Onunla Siyer'e takip edemedik. Siyer'de çok güzel idretler var mesela. Bunları da ders yapalım da diyorum, hani en kalıcı kayıtlar bırakalım gençliğe, o, o konularda mesela. Sonuçlar arasında her konu geçiyor. Ama detaylı bir, tavsiyatlı şerli bir, ilmi bir konuşmalar lazım. İşte keşke fırsat otaya gezme ayağına gidecek ama bu sağlık, sağlığımız evlerdir artık. İşte Raktörler bayağı bir 7-8 senedir fayda oldu. Ya sonra internet arttı, var. Evet, yani evet. internet bir internetten ulaşılıyor. On. En çok oradan takip ediyoruz. Yani işte konuların ama işte mühim olan bu konuların e, detayları. Yani çok da bir şiyan tehlikesi var. Yani sahabeye, nefret ve buğuz var. Sahabedin bazılarının seyrenme tehlikesi var. Adam mesela, e, yani sen muhabbetse hemen Halit'in karama çıkmış mesela. Sizin bu muhabbetlerinde hocalar hocası diye geçiriyor. Ama adam dalalet da ki. Adam dinler arasında diyaloğum imanlarından. Her türlü sapıklığın mimarlarından ama maalesef ya Hacı Biles, bir Eski adamı dök diyerek o adam baş taciyet Bu Yapılmaz galiba. Büyük bir bela bu adam. Maviye'yi sevmen değil. Ya sen Maviye'yi sevmezsenin ne hakkı var? Resulullah Hazreti sahabemi senin diye emrederken sen kimsin ya? Şirin <gülüyor> Hazreti Vahşi'yi bile sen sevmem diyemezsin ya. Hazreti Vahşi Müslüman olmuş, gelişmişti, geçmişti, az olmuş. Üç tane ayet-i kerimlerin sebebimiz yokmuş. Bugün Ebu Dağlıktan Hazreti Vahşi'ne ribaati var ya. E Ebu Dağlıktan bu kaynakta vahşiylikle harbin diyor. Hazreti Vahşi ribaati bak, sahabe şöyle yapardı, Resulullah böyle buyurdu. Mesela o ribaati nakledeyim, bereket olsun size. Hazreti Vahşi ne diyor? E, Sahabe-i kiramdan geldiler, Dedek ki ya Resulallah biz e, yemeklerimizde bereket bulamıyoruz. Yani işte zaten kıtlık, şehir, fakirlik de var. Ama doyamıyoruz, İşte bereketsizlik oluyor. O sular sonu bazen diyor ki ne bu köfteler bu ne fiyin? Herhalde siz ayrı ayrı yiyorsunuz bir orada yiyor biri. Şimdi bu yeni modern şeyler çok istemedi bir şeyler ama hep çocuk çocuk bu işe uydu. Herkese ayrı tabak. Bu bir dert. Herkese ayrı. Biz evden gidiyor sofrasına gidiyor. Çocukluğundan beri bir tabak ortaya gelir, bir kazan malhane gelir, keçer ne? Buraya da tabak olur, Bir bir tabak. Terjonmuş. Ondan alıp bitti mi ona bir daha konur. Bitti mi bir daha konur. E eh, kazan biterse ne yapalım. E şimdi bu bereket oluyor. Siz herhalde yemekleri ayrı ayrı yiyorsunuz. Kusurunuz olacağım. İstedi mi Ravlad Yemekte bir araya gelin. Vesembullah fe aleyhi Allah'ın ismini okuyun. Eee yuvara o size o yemek bereketli kılacak. Şimdi bu hadis yerinin rabisi, Hazreti Muhsin, bu zat sahabe, Rasulullah'tan hadis duymuş. Şimdi bunu nakde etmiş, bu Davut gibi küçük bir sitle sahih bir kaynak da bunu rivatını almış. Şimdi rivayet sırka olması lazım, güvenilir olması lazım. Güvenilir olması o, bu Davut'un kaynak veremez. Ama e zaten sahabenin tümü güvenilir bir yani. Çünkü bir ricel ettiğinde zaman ondan gelen bir hadis gidiyor veya biri getirdiği ayetler de onlardan toplandı. Sen o zaman Kur'an'a kadar, dini kaynaklarına kadar iniyor. Hazreti Muaviye'nin kütüb-i sikke de olsun, sünnette diyelim, hadis kaynaklarında 130 küsur hadis rivayeti var. 130 küsur ve bunu Bukhari e, Buhari dahil rivayet hanı, Bukhari dahil ki Buhari biliyorsunuz yani hayvanı kandıran şeyhten hadis almadı. Bende kandırır diye. Böyle bir Bukhari, o bil Hazreti Muaviye'de demek. Sen ben bunu sevmem, seni bunu sevmem demeli bir şey yoksa abi. Ama maalesef et muhatiplerde, yani e, muhatiplerin kaynağında en e, mübarek adam biri tabii, e, Ahmet Davutoğlu Hoca, <gülüyor> Mahmet Ubarik, e, Müslim Şabi. Bu zatın bir kitabı var, bunu bilmiyorum sizde var mı? Gençlere tavsiye yani, ediyorum. Bu kitabı tavsiye ediyorum. Bütün gençler okuyun okutun. Burada kimsenin gözünü yaşa bakamayız. İtikat konularında müsamaha şey yoktur. Amel Allah'la kul arasındadır. Hı hı. Tevbe kapısı açıktı, her şeyi bağış İtikat konularında konularında müsamaha şey yoktur. Yani Ahmet Davutoğlu Hoca verdi, dini tamir adına ıslah hareketi derken dini tahrip edenler diye bir kitap yapmıştı. Hı hı. Bu kitabı evinize tavsiye edelim. Tüm gençler okuyun okutun. Biraz dili ağır olabilir, din olabilir ama ben Nasır Efendi kadar ağır değil. Yine bizim zamana yakın bir din. Orada neler söylüyor? Yani şimdi biz Abduh'un e, Masonluğunu bilmemiz lazım. Afgani'nin Haini'ni bilmemiz lazım. Reşit Rıza'nın reformculuğunu, me mezhepsizliğini bilmemiz lazım. Ondan sonra geliyor, geliyor orada Mehmet takip yanlışları var. Mehmet Akif'in büyük yanlışları var. Yani Kaza Kader hakkında işte allah Teala ve şiirlerinde çok yanlış beyanlar var. Onları koymuş oraya. Adam ne bileyim ufuk sahibi bak ilahiyatların başında gelmiş, bu ders vermiş. Hayrettin Karaman o zaman onun talebesiymiş. Diyor ki bak orada bu bizim hayrettin diyor. Müsteğit bir şey beğenmez diyor. Kendini müsteğit zanneder diyor. İmam azam 18 saat bir gün iyistirahat eder diyor. Bu diyor kendini ne zannediyor? Yani bundan tenkit olacak demek diyor. Hayrettin Karaman'a dikkat çekmiş. O zaman hocası ya yani bu bu adama şimdi veliadebaber biliyorsunuz ya yani bunda keramet var ama adam üzülüyor. Ya adamda biraz da fenaset olacak. Bak bunu o gün görmüş. E şu geldiği noktada adam sahabeyi sevmem diyecek duruma gelmiş adam. Onun için imam hatiplerin faydası oldu. E, İlahiyatların faydası oldu fakat sonra da maalesef Muhtezile'nin yani Ankara İlahiyat tamamen Muhtezile'nin ocağına döndü. Hüseyin Atay denen Allah muhafaza Mutezile mensubu bir adam. Onun doğduğu, yaşandığı doğurduğu zihniyette Ondan gelen yaşandığı zihni, zihniyeti, bayraklar bayraklı gibi adamlar maalesef orası tamamen biz muhtezile ocağına döndü. Ankara'yı layak muhtezile ocağına döndü. Kaderi inkar, alım yasası inkar vesaire. E bizim İstanbul'un inatı bir derece öyle olmadı, Ankara gibi olmadı ama burada da şiar e, tehlikesi var. Bu Mustafa İstamoğlu e, büyük tehlike. Tabii bu yurtlar açıyor, şey diyor bu adam... Tamamen İran ajanlığı yapıyor. El-i Sünnet Muhalefeti yapıyor. Rasulullah s.a.v. ne hakaretler yapıyor. Sahabeye ne hakaretler yapıyor. Kaderi inkar ediyor. İşte buna bir et diye işte 670 sayfa hazırladık. İlmiyi onu basacağız. Şey. E şimdi bu adam Şia tehlikesini sokuyor. İmam Hatip'lere ve yurtlara. İstanbul. Çok büyük bir eliniyor. Allah'ın şerhine muhafaza. Amin. Ondan sonra Selefi'yi geçiren. Karisi diyelim onlara. Selefi Selef başımızın üstünde fakat takip etmeyeceğim işte o kâhı, bir kâhı. orayı patlat burayı bombalar şimdi işte işit işit şeyler çıkıyor ya ehli perişan ettiler yani Suriye ehli sünnet bir başarıya ulaşacak dünyanın gavulunun adamları bunlar her Çeçenistan galip olacak oraya gittiler Çeçenistan'ı var Suriye galip olacak ehli sünnet bir geliyor oraya Bostan'a siz dahil biliyorsunuz burayı alıp her yerde Allah muhabbet'a bir e, harici hareketi on üçün ehli sünnet üzeri hareketi asıl. E, biz burada e, ben dini yöne bakarım için. Siyasetten anlamam. Ama <gülüyor> ehli sünnet mensuplarını desteklemek lazım. Ama mutlaka saf kan ehli sünnet aramak lazım. Saf kan ehli sünnet olacak. Şiadan bir şey bulaşmayacak. Haricilerden, veabilerden bir şey bulaşmayacak. Mezhepsilerden, reformistlerden bir şey bulaşmayacak. Hakiki ehli sünnet, tam ehli sünnet üzere Osmanlı ecdadımızın ...görüşleri üzere... ...Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin... ...son artık bu reformist hareketleri... ...önlemek için... ...özellikle bastırdığı kitaplarla... ...erhüsmetin eserleri yayıldı... ...bu itikad kitapları, iman kitapları... ...Osmanlı'nın son döneminde... ...bize miras kaldı... ...bunu yürütlemiz lazım, yaşatmamız lazım... ...gençlere de çok derin bir ilim... ...belki okullar veremez ama... ...sizin gibi örgütler verir... ...yani... ...mektepte bu dersleri alamayabilir... Ama sizin teşkilatlanmanız insanların üniversiteden daha fazla etki yapar. E çünkü sizin ucaklığında açlanmaları lazım. Bu size vazifedir. Biz hizmetçiniziz. Biz de ders yaparız, sohbet ederiz, konular işleriz. Belki parça parça alınıp yazma olan konular. Belki bizim üslubumuz biraz gençlere daha yakın düşerse güldürecek güldürecek. Neyse lafın en ciddisi şakayla söylenir. Bu <gülüyor> arada oradan da yani hizmet edebiliyorsak ne mutlu bize. Daha da yapmamız lazım. Burada eksik görüyorum. Yani özellikle itikadik konulara e, dikkat çekeceğim inşallah. Siz bunu takip edin. Eşte evet, evet. e evet. sen evet. şey başı açtıramazsın, ona susturamazsın. Dene kadar